İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif Lam Ra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 şiddet, kudretli olanlardır. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar.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 ردوا ايديهم في اكواهم وقالوا اننا sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin Nuh, Ad ve Semut halklarının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 derin bir kuşku içindeyiz. Qâlet rusuluhum afillâhi şekkun fâtirissemâvâti vel erd yed'ûkum li yaghfirâ min zunûbikum ve yu'akhirakum ilâ ecelin musemmâ Qâlu in antum illâ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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهَا جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غليل. Resuller, Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede, her inatçı, zorba zalim, hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba, cehenneme girecek. Orada kendisine, kanlı, irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama, boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde, yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da, Tek şiddetli bir azap daha vardır. Mekalüllâdin kafârû bı rabbîhim, âmalûhum kâramâdîl edenlerin durumu şudur.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 sözü edilecek bir şey değildir. فَقَالَ الدُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا لَكُمْ تَبَعًا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 bir de bakarsın, kıyamet gününde hepsi toplanarak, Allah'ın huzuruna çıkmışlar. Zayıflar, büyüklük taslayanlara, biz diyecekler, sizlere tabi'ydik. Şimdi siz, bize fayda sağlayıp da, Allah'ın azabından zelrece bir şey uzaklaştırabiliyor musunuz? Büyüklük taslayanlar şöyle cevap verecekler. Ne yapalım?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 وَمَا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجدتم لي 110. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي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 قُلْ تَمَتَّعُ فَإِنَّ İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir. قلل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم ويُنفق مما رزقناهم صفا وعلى نية من قبل أي يأتي يوم البايع فيه ولا خلال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 sizin hizmetinize veren odur. <gülüyor> Mutat sihirlerini yapan, güneş ile ayı size amade kılan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren doğudur. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا اللّٰهِ لَا إِنَّ الْإِنسَانَ <الْكَفَّارُ> Hasılı O, kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki, Allah'ın size verdiği nimetleri,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 duriyyati biwadi ey bizim rabbimiz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 Rabbı naghfirli ve livalidey ve lilmüminin yoma yuqumül Ey Rabbimiz, beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. Ve la tḥasbann Allaha qāfilan ama yamalüẓalimun. Sen o zanimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir güne ertelemektedir. ''Muhdi'ine mukni'i rûûsihim, la yerteddu O gün onlar başlarını dikmiş, gözleri donup kalmış kalpleri bomboş koşup dururlar. وَأَنذِرْ نَّاسِيَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِدْ دَعْوَتَكَ وَلَن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 Dağları yerinden oynatacak olsun. Fe la tahsaben Allahu Sakın Allah'ın peygamberlerine yaptığı vaatten cayacağını zannetme. Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir.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 وَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَاب۪يلُهُمْ مِنْ O gün suçlu kafirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ise ateş kaplar. Li ajziyallahu kullu nefsim ma kesbet. Inna Allah sari alhisab. Allah her insana kazandığının karşılığını vermek için diriltir. Allah hesabı çok çabuk görür. Hada bala kulli nasi walidarubihi.